bu inkisar içinde ruhunu Allah'a teslim ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için bir yerde cennetlik olduğuna, saadette erdiğine dair bir işarette bulunurlar. Ve bu onun namına Efendimin yolunda o yollara sus etmesi adına bir bakıma bizim beklentilerimiz ve recalarımız hesabına ona bir sultanlık bağışlanmış gibidir. Bir sultanlık bağışlanmış gibidir. Niceler ahu afgan etti. Ağladı, sızladı, aradılar ama fakat çoğu bulamadan gittiler. Bir paskal ne kadar hicranla yandı yakıldı. Bir can ne kadar hicranla yandı yakıldı. Ama bilmem ki, O'nun dümeninde oturduğu vapura binebildiler mi? O'na kaptanım diyebildiler mi? Allah'ın ismini ismine yaklaştırdığı, zatını zatına mirat edindiği, o zatta kendilerine bakabildiler mi? O'nda özlerini bulabildiler mi? Tabi Bekir de bu arayıcılardan. Gece sırtüstü yatağa gelince, Gözünü gökyüzündeki ayın çehresine diker. Ve gözler ay adasesiyle yıldızlara kayar. Güneşlerin seyrü seyahatını, Ayların devranını, Yıldızların tülü ve grubunu gözden geçirir. Bir yaratıcı var biliyorum ama, Adı nedir? Sanı nedir? Nasıldır ah bi bilsem, Ah bi bana duyursa kendisini de. Ve yanan, yakılan bir insan olarak yaşarsın. Onun için derler ki, menkibelerde. Menkibelerin bu türlüsünü mevsul kitaplarda görmek çok zordur ama Şahariyar'ın menakibine dair yazılan şeylerde görmek mümkündür. İçini Allah Resulü'na açmaya karar verdiği, şu deruni, şu leduni duyguları Allah Resulü'nü açmaya karar verdiği gün Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen vahyi, vahyi mesajını Ebubekir'e anlatmaya karar vermiştir. Ve yine derler ki zayıf rivayet bu ya Yolda karşılaşırlar Garip garip birbirine bakarlar Bir garip ikincisini de bulmuştur Gariplere müjdeler olsun Her devirde gariplere müjdeler olsun Karanlık çağın gariplerine müjdeler olsun. Garip garip bakarlar birbirlerine. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dili çözülür. O dile onun çözülmesine, çözülen dilden dökülen kelimelere ruhlarımız seda olsun. İnsanlık o dilin çözülmesiyle, dökülen kelimelerle aydınlandı. Çözülür Allah Resulü'nün dili. اَنَا اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمٍ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمٍ İnsanlığa ilk mesaj, ilk nefahat, ilk ilahi soluklar, ilk ilahi merhamet düşmüş çamurlarda emekleyen insana uzanan ilk el insanın belinin doğrulmasına yardım eden ilk el, semadan ilk inayet, ilk kerem, vahyi lisanının ilk ihsanı. İkra bismi rabbikellezî halak. Mesajı kime sunayım? O kadar hazırdı ki, gelmiş ve namütenahinin sahillerine yelken açmaya hazırlanan, bir vapurun dümeninde oturan, Kaptana evet demeye kendisini o kadar hazırlamıştı ki içinden itirazın en küçüğü dahi geçmedi. Hiç tereddüt etmeden belki de yeryüzünde ilk Ya Resulallah diyen insan olmuştu. Bana ey Allah'ın elçisi bana demişti. Ağzını şeker şerbet yesin Ya Resulallah demeyi senden öğrendik. Allah'ın elçisi demeyi yalvaç demeyi senden öğrendik. Ben talebe ve cedde derler. Bir insan arar, sürekli arar. Marifet ufkunun genişlemesi için ciddiyet gösterir. Sancı çeker. Aradığı şey arkasında kıvrım kıvrım kıvranırsa hiç boşlukta olmaz, o bulur. Sancınız devam ediyorsa bulduklarınıza munzam şeyler bulacağınıza inanabilirsiniz. Rabbim Sancı çekenler hürmetine Bizlerin işlerini de sancıyla doldursun Amin. O sancı belasından bir an bizi cüda eylemesin Füzulü aşk belasını ister öyle der Bir an Belayı aşktan eyleme cüda beni der Ben Müsaade ederseniz şöyle demek istiyorum Hizmet sancısı Dava sancısı Dava ızdırabından, Rabbim bir an bizleri cüda ilemez. Öyle bir duadır ki bu, Mecmûl ahsabe her gece iki defa okusanız, Bin rekat namaz kılıp başınızı yere koysanız, Bu sancıyla kıvranmanın bir dakikada size kazandırdığını, Kazandıracağına kâni değilim. Bir dakika uykunuz kaçsın, Bir dakika ellerinizi kasıklarınıza koyun, bir dakika ellerinizi şakaklarınıza koyun. Yanan İslam dünyasının halini tasavvur edin, tahayyül edin. Gelecek adına ona ait rüyalarınızı gözünüzün önünden geçirin. Ve bir kere inleyin. Hz. Muhammed rüyası için bir kere inleyin. Onun hülyaları için bir kere inleyin. Size söz veriyorum. Bin rekat namaz kılıp da sabah kadar seccadesini ıslatmış bir insanın tutabileceği ufku tutarsınız. Bizim dualar adına kusur ettiğimiz ihtimal ki budur. İnleme ve ızdırap çekme. Iztırap. Ciddiyetle iki müklüm olma. Zaten ciddi şeyler ciddiyetle istenir. Çünkü bu meselede istenilen Allah'tır, Allah'ın rızasıdır, ebedi rütbanıdır, Hz. Muhammed Mustafa'dır, rüyeti cemalullah'tır. O ki cennetin binlerce sene mesudane hayatı bir tek dakikasına mukabil gelemez. O cennet hayatı ki dünya hayatının binlerce sene mesudane hayatı bir dakikasına mukabil gelemez. Öyle çok pahalı bir şeye talip olan insanlar o kadar ciddi talip olmalıdırlar ki o ciddiyetten melekler bile meseleyi hayretle ve hayranlıkla karşılamalı, hayret ve hayranlıkla yaklaşmalıdırlar. Onun için koca İbni Ravaha, koca Ömer ve koca Muaz İbni Cebel kumbina nezde, nezdadu imanen Hele kal şöyle bir imanımızı artıralım. ''Veyâ teâleyi nûmin bi Rabbine saaten diyeceklerdir. Hele gel şöyle Rabbimize bir ibadet edelim. Zira onunla saadete giden kapılar açılacaktır. Zira onunla şekavete insanı kaydıran karanlık koridorların da kapanacaktır. Onunla hayat istikamete ulaşacak. Onunla hayatımıza bir düzen, bir denge gelecektir. Allah Resulü, bu mevzuda da ufuk insan. Zannediyorum yine Ahmet bin Hanbel naklediyor. ve نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْنُ asir. O sure üflendiği zaman, o ne çetin gündür. Ayeti nazil olunca öyle dona kaldı ki, bent beniz kalmadı. Neden endişe ediyordu? Sur onun için yaratılmıştı. İsrafil onun için yaratılmıştı. Dünya onun için var edilmişti. Ahiret onun için yaratılacaktı. Neden endişe ediyordu ama? Fakat o endişe cemaatinin başında bulunuyordu. O cemaatin sertacı, taciydi. Onun için bent ve beniz kalmamıştı. Öğlen Yemekten içmekten iştaha kesildi ki sahabi şöyle dedi. Ya Resulallah... Artık dünyadan zevk almaz hale geldiniz. O şöyle mukabele buyurdu. Keyfe en'am ve sahibul karn kad iltekamel karn yantadır mata yu'mar. Nasıl nimetlerden istifade eder? Nasıl ulu orta ben dünya zevklerinden istifadeyi düşünürüm? Suru dudağını alacak, suru dudağını almış Allah'tan gelecek emri bekliyor. Nasıl dünya nimetlerinden Aşırı istifade ederim Diyecektir Sahabi öyle sarsıldı ki Görüyorsunuz o sözü o bana söyledi Ve bende meselenin Teessür derecesine bakın Ben şu laubaliniğimden Şu çakır keyfliğimden hicap duyuyorum Sahabi öyle müteessir oldu ki مَاذَا نَقُلْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ne diyelim dediler, ürperdiler. قُولُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْ حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ Allah bize kafidir. İsrafil'in suruna karşı Allah bize kafidir. Mahşerin dehşetine karşı Allah bize kafidir. Hesabın ağırlığına karşı Allah bize kafidir. Günahlarımıza karşı Allah bize kâfidir, hatalara karşı Allah bize kâfidir, şefaatin imdadımıza yetişmesi adına Allah bize kâfidir. Alallâhi tevekkallnâ, O'na güvendik, O'na dayandık. Ra'înâ şiddet ed alallahi alallâhi tevekkallnâ. Dehrin hadiselerinin şiddetini gördük, ürperdik, Allah'a güvendik ve Allah'a dayandık. İşte Resul-i Ekrem Vesselam'ın hali, işte iman ve marifetin gerçek insan üzerindeki tesiri. Bunlara insanın kendi kendini onarması, kendi kendini yenilemesi, her gün marifet ve iman adına ayrı bir buutta, ayrı bir derinlikte, seyri seyahatte bulunması. isterseniz tasavvufi bir neşre içinde buna seyir illallah veya seyir fillah veya seyir minallah diyebilirsiniz ama isterseniz insanın kendi kendini yenilemesi bir kere daha özüne dönmesi bir kere daha eski çizgide eski ruh ve manayı bulması ruhanileşmesi cismaniyetine rağmen söz sultanının dediği gibi Cismaniyeti bırak, hayvaniyetten çık. Cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir. O zaman, la ilahe illallah demenin merakibini anlayacaksın. Onunla çok başka, değişik şekilde ruhu işlettirecek ve kalbi söylettireceksin. Tesbihine kainatın dem tuttuğunu göreceksin. Eşyaya bir başka türlü bakacaksın. Her şeyde... Onun mübarek cemalinin şule olduğunu duyacaksın. Göreceksin. Her seste ona ait namelerle ürpereceksin. Çünkü zaten haddi zatında her şey onun varlığının ziyasının gölgesinin gölgesinden ibarettir. Allah Resulü İbni Asakir'in rivayetiyle mescidi saadetlerine girdi. O mescidi saadetle Allah hepinizi saadetlendirsin. Ve mescidlerinizi mescidi saadet saadetiyle saadetlendirsin. İnşallah şu karanlık çağda aydınlığa namzet şu nesillerin hali mescidlerimizi o hale getirecektir. Ve biz o mescitlerde mescidi saadette o dönemde duyulan şeyleri bir kere daha vicdanlarımızda duyacağız. Rabbim duyursun. Sultan O'dur. Ağaçta sesini peygamberine duyuran Allah. Mağaranın taşlarında sesini nebisine duyuran Allah. Kuru bir kadavra gibi cesetlerde mübarek sesini insanlara, insanların vicdanlarına duyuran Allah. İsterse uzun zamandan beri fonksiyonunu eda edemeyen şu mescitleri fonksiyonunu eda eder hale getirir ve onlarda kendini bizlere bir kere daha duyurur. Başlamışken duyurur. Siz de az sekiz adım geriye gitseniz ve sonra da sekiz adım o geriden sekiz adım ileriye doğru baksanız, bir taraftan bugünleri, bir taraftan dünü bir taraftan da, Reca'nın kanatları altında, ümidin kanatları altında tüllenen yarınları görmeye çalışsanız, çok farklı şeyler göreceksiniz. Ve sonra çok farklı rüyalara doğru arabanızı gazlayacaksınız. Arabanızı mı, ayaklarınızı mı gazlayacaksınız. Ve sonra çok farklı seyahatlara şahit olacaksınız. Nesiminin dediği gibi, size haktan nida gelecek, o öyle diyor, bana haktan nida geldi. Gel ey aşık ki mahremsin, bura mahrem makamıdır, seni ehli vefa gördüm. Sizi ehl vefa diyecekler, buyurun edecekler. Siz de yükselecek ve dünyada bulunmuş olmanın hazını duyacaksınız. Öteye iştiyakla tutuştuğunuz zaman, ayrı bir duygu o alemden kopup gelecek, kalbinize çarpacak. ''Cennet buradayken, niye onu ötede arıyorsun?'' diyecek size. ''Cennet burada, cemalullah burada, onu ötede ne diye arıyorsunuz?'' diyecekler size. Ama bunu duyacaksınız, o yolun dönemeçlerinde. Mekanımla la mekan oldu'' diyeceksiniz, onun yolunda her şey olan ölü olur. ''Bu cismi cümle can oldu'' diyeceksiniz, ''Nazarı hak ayağın oldu'' diyeceksiniz. Özüm mestliği gördüm diyeceksiniz diyecek ve kendinizden geçeceksiniz. İşte bu mest ve bu mahmurluk içinde dolup taşan bir mescitte Allah Resulü o mescitte şeref kudum olan ayağının ayağını atıyor. Ayağı başlarımıza tacı olsun. Ayağını dünyaya atacağına kadar ışıktan habersiz yaşıyordu. Biz ışık ordusu olmayı onun ayağını dünyaya atmasıyla ancak öğrenebildik, öyle olduk. Ve Haris İbni Malik ilk ayağına takılan veya gözüne erişen ayağıyla dürtüyor Allah Resulü ona kalk diyor. O da bi'ebi ente ve ummi Anam babam sana feda olsun diyor. Öyle derlerdi. Onların en ucuz buydu. O en pahalı en tatlı insana en ucuzla bu olmalıydı. Ebu Bekir bile anam babam tatlı canım sana feda olsun. Sen değil biz ölelim sen kal. Çünkü senin kalman çok şey yarayacak. Ben kalsam ne olur, kalmasam ne olur? Senin kalman da çok şey yarayacaktı. Esas gitmesi gerekli olanlar başkaları. Ama ne yapalım ki o devri idrak edemedik. Rabbim idrak ettiğimiz devri değerlendirir. Allah Resulü hak tecelleriyle bütünleşmiş ve biraz evvel bahsettiğim ölçüler içinde meseleye bakın. Duymuş, doymuş, artık hak onun gören gözü, işiten kulağı. Yani daha doğrusu onun görmesi, işitmesi, konuşması, tutması, yürümesi meşeeti ilahi dairesinde cereyan etmeye başlamış. O dese ki ben konuşmadım, ben duymadım, ben görmedim, ben tutmadım, ben gitmedim, doğru söylemiş olur. Çünkü artık o başka bir dairede yaşıyoruz. Mekan içinde fakat seyri mekanı mekanda. Keyfe esbaht. Hayırlı sabahlar, nasıl bir sabah? Mescitte öyle yatıyorlardı. O mescitte öyle yatmanın ne enfes ezvaki vardı. Ama şimdi ihtimal yatırmıyorlar. Orada yarın böyle Erzurumların, Erzincanların dedikleri gibi hafif mürgüleme gözlerin yumuldu, için geçti. Aç gözlerini, seyri bile ibadet olan Kabe'yi seyret. Bir kere daha kendinden geç. Sonra yine onun ikliminde onun hülyalarına dal. Ne tatlı olur. Öyle uyurlardı. Uykuda damla damla ibadet olurdu. Onların hedefleri hasenatlarına hasenat yağartın. كَيْفَ أَسْبَحْتُ أَسْبَحْتُ بِاللّٰهِ مُؤْمِنًا Bir rivayet Hakk. Hakk ile mümin olarak sabahladım, Allah'a hamdü ve sena olsun der gibi bir şeyler. Adını çok az duyduğunuz. Onlar içinde sıradan insan yoktur. En sıradanla sıradan insanın ruhu feda olsun. Fakat adını az duyduğunuz, harisi bir Malik. Ama gerçek bir Haris'tir, o bir tohum saçan, dünyayı çok iyi değerlendiren, bu mezraayı baştan başa ekin haline getiren. Allah Resulü buyuruyor ki, inlerle külle hakikatin hakika. Pema hakikatı kovdik. Her hakikatin bir hakikat yanı vardır. Sen hakkıyla müminim diyorsun. Bu sözünün hakikati nedir? Bakışları sonsuzla bütünleşmiş, bu insan dudaklarından şu sözler dökülür. Azf'tu an il-dunya ve ya fa azf'tu an il-dunya, fa azm'at'u bin-nhari bin-nhari, fa ashar'tu laili, fakân anzru ila arş Rabbi, fakân ila وَكَاَنْ نِعَنْضُرُوا إِلَىٰ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِلَىٰ اَهْلِ النَّارِ يَتَعَوَوْنْ اَوْ كَمَا قَارُ Dünyayı dünyaya bakan yönüyle ittim ya Resulallah. Öyle diyeyim. Çünkü bu türlü şeylerin gerçek yorumunu bize anlatan öyle anlatıyor. Dünyanın dünyaya bakan yönü, ahirete mezralık yönü, Allah'ın isimlerinin tecelliyahı olması yönü, müminleri aziz kılma yönü, Mü'minlere hakimiyet kazandırma yönü onlar değil. Ve azedtü ani dünya. Sanki talakı selase ile onu cismaniyetime bakan, bedenimi okşayan yanlarıyla boşadım. Boşadım diyor onu. Giremez benim gönlüme. Dediğini yaptırtamaz bana. Ve delili şudur. Hani bir şairin dediği gibi. Ama delil... İza zekartu Muhammeden Sâlet dumûl aynü tesilimun nasıl der? Delili de şudur diyor. Ben gündüzümü susuzluk içinde geçirdim. Gecemi de sabahlara kadar uyumayı ibadetle geçirdim. Ve şu anda dinleniyordum. Ve şu anda gözümde Rabbimin arşı görünüyor. Onu müşahede ediyor gibiyim. Şu anda ehli cenneti görüyorum. Birbirlerine koşuyor, adeta birbirlerini ziyaret ediyorlar ve şu anda ehlinarın havu havularını duyuyor gibi oluyor. Lahum zefirun ve şehi iktiyor Kur'an-ı Kerim. İşlek gibi soluklarını içeri alırken bir ses çıkarıyorlar, verirken de ayrı bir ses çıkarıyorlar. Ve Sahabi şöyle diyor. فَكَاَنْنِ اَنْدُرُوا اِلَى اَهْلِ النَّارِ يَتَعَاوَوْنِ Havluyorlar, havlayışları içinde şu anda ehli narı görüyor gibiyim diyor. Dünyada duruyor, ahiretin yamaçlarında dolaşıyor. Ufkunuz da ufka ulaşsın inşallah. Ben Allah Resulü'nün yaptığı şeyleri yaptım zannıyla ve onun en sadık talebesi çağımızda bir büyüğün bu mevzuda yaptığı şeylere iktifaen yani onun izini takip ederek mübeşşirat nevinden bazı şeyleri sizin yüzünüza getirdiğimden bazı kimseler ya şeriatın prensiplerine bağlılıklarının bağlılık hassasiyetlerinin ifadesi olarak veya Allah'ın size olan lütuflarına karşı bilmem ki mümin için çekememezlik tabirini kullanmam bir günah olur mu? Bana dediler ki, niçin mübeşşirata anlatıyorsun? Ben şunu size arz edeyim. Şimdiye kadar size arz ettiğim belki on tane şey vardır. Sizinle alakalı. Allah Resulü'nün sizin içinizde dolaştığını. Bazılarının rüyalarına girdiğini. Bazılarının İmam-ı Suyuti'nin yakazesinde ona misafir oldukları gibi açıktan açığa misafir olduklarını. Ama bana inanın. Yüzleri çoktan geçmiştir bu türlü mübeşşirat. Hatta bir arkadaşımız topluyor bunları. Ve ben şimdiye kadar kale almıyordum. Sizin hakkınızda böyle bu türlü müşahedeler olan kimseleri kağıdı tuttuğum gibi ya yakıyordum veya bir yere atıyordum, çöpe atıyordum. Fakat dedim ki, madem insanların ihtihar tablosu sırtını mihraba dönünce hiç içinizde röya gören yok mu diyordu bazen. Demek ki hakikate açık insanlar bile bazen rüyanın kanatlarıyla kanatlanıyorlar. Ve rüya söylüyordu. Bu rüyalar hadis-i şerifler içinde büyük bir yekün tuttu. O sadık rüyalara doğrudan doğruya Allah hesabına konuşan Resul-i Ekrem tarafından sallallahu aleyhi ve sellem vahyin peygamberliğinin 46'da bir parçası verildi. 46 parçadan bir parçasıdır dendi ve yine o Nebiler Sultanı tarafından ister yakazeten görme isterse o rüyalara ahir zamanda en sadık şeyler rüyayı sadıkadır. Vahyi kesildikten sonra adeta insanların teselli adına başvuracakları, kovalarını dolduracakları tertemiz cennet kevseri kaynağıdır. O kadar çoktur ki sizin hakkınızda görülen ve duyulan şeyler o kadar çoktur yani yüzlerceyi aşmış, çok arkadaşlarımız seyri seyahatlarıyla uykuda değil ama çoğu uyanıkken değişik şeyleri müşahede etmiş ve gelip kuvve maneviyesi takviye isteyen bu insanlara anlatmışlardır. Bu bezmin başındaki insan kaç rüyayı anlatmıştır böyle? Bu bezmin başındaki insan Kur'an-ı Kerim'in devrin insanlarına işaretleri ve remizler üzerinde hassasiyetle durmuş, sonradan ne yapayım demiş. Biz az bir avuç insan ehli talalet gemi azıya almış gidiyor. Onların karşısında bu bir avuç insanın kuveyi maneviyesinin takviye edilmesi gerekliydi. Haris ibni Malikler gibi dünyayı çok iyi bir mezraha haline getiren Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisinden ibaret olan o dünyada o isimlerin tecellisini gören hel mezit diye o kitabı tetkik eden, marifet adına derinleşen, fakat bir türlü derinleşmeye kanaat etmeyen, yok mu daha derinlikler diyen, her gün ayrı bir vadide, ayrı bir derinlikle hayatını noktalayan, o kutsilere, o mübareklere selamlar olsun. Bu işin bir yanıydı, diğer yanı şuydu. Yine başta fezdeki ondan, İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Bu iman kahramanlarını, bu marifet kahramanlarını bekliyor. İmdada koşarsanız kainat aydınlanacak. Müjdesi gerçek imanı elde eden ve gerçek meydan okuyandan geliyor. 14 asır evvel. Bana değil vicdanlarınıza kulak verseniz, onun sesini aynen kendi dilinden vicdanlarınızda duyabilirsiniz. Ben hikaye ediyorum tedayilerle vicdanlığınızı dile getirebilir miyim diye. Vicdanlığınız dine geldiği gün doğrudan doğruya ondan duyacak, ondan dinleyecektir. Gözü dönmüşler Medine'nin etrafını ihata edince asabıyla meşveret etmiş. Sonra Selman-ı Pak'tan Selman i̇bl İslam'dan gelen bir teklifi kabul buyurmuş, Medine'nin önemli yerlerinde hendek açmaya karar vermiştir. Hendek açacak ve tabiye savaşı yapacaklardı. Medine'yi Medine'nin içinden müdafaa edeceklerdi. Allah Resulü o gün her işte olduğu gibi yine ashabıyla beraberdir. Her fırsatta derim, onu o şanlı sahabilerinden Tebrik etmek imkansızdı. Eğer bir sahabi ona kâmeti kıymetine uygun tazimatıyla onu belirlemeseydi, onu tanımak mümkün değildi. Zira arkadaşlarından bir arkadaş gibi oturur, arkadaşlarından bir arkadaş gibi onların arasında kalkardı. Ve yine orada da öyle yapıyordu. İş başa düşünce manivelayı eline alıyor, kazmayı eline alıyor, hendeye iniyordu. İlk bir kaya çıktı karşılarına, her kim güçlü manivelayla o kayaya yüklendiyse de bir şey koparamadı. Kimsenin bir şey koparamadığı yerde o koparacaktı. O maddenin de mananın da sultanıydı, gücün de kuvvetin de sultanıydı. La havle ve la kuvvete illa billah, ilahi kenzinin hazinedarıydı. Bekçisiydi, muhafızıydı, o bekçiye ruhlar mislede olsun. Manivela'yı eline elini aldı indi ve taşa mani indirirken dudaklarından araaf Suresi'ndeki şu ayetler dökülüyordu. Vetemmet kelimetu rabbika sidkan ve adlan la mubaddila likelamatihi Düşman gelmiş kapıyı sarmış fakat o ne diyor bakın imana bakın. Vetemmet kelimetu rabbika sidkan ve Allah size nuhset vaat etti. Rabbin kelimesi sıdk olarak tahakkuk etti. Allah'ın adaleti tahakkuk etti. Yer yüzünde o hakim olacak ve bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. O semi ve alimdir. Maalinde yarım yamalak mı arz ettiğim maalinde olan ayeti okudu ve manevi taşın barına indirirken taştan bir parça kopuyor aşağıya doğru gidiyordu. Ve yanındaki sabi Cabir gibi sabiler diyor ki en kenarındaydım, adeta taştan bir şimşek çıktı, Medine'nin bütün afakı aydınlandı. Ve bu aydınlık içinde şu sözleri söylüyordu. Kisra'nın anahtarları bana verir. O ne ki ya Resulallah dedik. Buyurdular ki sütun sütun kisra yıkılıyor. Dua etti ya Allah, Allah oranın fethine bizi muvaffak kılsın, dua etti. Allah kisranın fetrine muvaffak kıldı sonra ama hendekte oluyor bu. İkinci manivelayı kaldırdı. İmanı, ümidi, recası ve geleceğe bakış. Ve temmet kelimetu rabbika sidqan ve adlan la mubaddila li kelimati. Tekrar mealinin arz etmeyeceğim. Yine Allah'ın sıdkına, vadine, adaleti zübanisini tahakkuk ettireceğine ve o tahakkuk ettirirken bunu kimsenin değiştiremeyeceğine delalet eden ayeti okudu, ikinci manivela'yı indirdi, bir parça taş aşağıya düşerken bir kıvılcım ama Medine semalarını aydınlatacak, şimşek gibi aydınlatacak bir kıvılcım, bir şimşek, bütün Medine afakını hadis-i nifâtesiyle labeteyni sarıyordu. Ve Allah Resulü, Allahu Ekber diyordu. Bizans'ın anahtarları Kayserin anahtarları bana verildi diyordu. Ya Allah, dua et Roma İmparatorluğu'nun anahtarları da bize verilsin. Yeryüzünde bugünkü Rusya ve Amerika gibi genel muvazeneyi temin eden iki güçlü devlet. Hem dekte kıstırıldıkları an ümit menfezlerinden, reca pencerelerinden hiçbir şey görmüyor Allah Resulü. Ayağını gözünün ulaştığı yere koyuyor ve manivelayı üçüncü defa kaldırıp dünyanın başına indiriyor. Ve temmet kelimetu rabbika sıdkan ve adlan la Belki o bu kelimeleri okurken manivelayı indirdiği dünyada çoktan çözülmeler, ayisberglerin çözülüp deryaları derinleştirdiği gibi çözülmeler başlamıştır. Zira bu manivelayı da Habeşistan hesabına indiriyordu kayaya. Allahu ekber diyordu. Yine şimşekler ortalığı sarıyordu, o orada Allahu Ekber diye dursun, ne hükümdar, çoktan onun bezmine girmiş, o ona yazdığı namede ''Leyteli hidmetuhu bedenen enhâdilis sultanah diyordu. Keşke o sultanın hizmetkarlığı benim şu saltanatıma bedel bana verilseydi, yani ayaklarına su dökseydim, yani abdest suyunu dökseydim diyordu, çoktan çözülüyordu. Ve Allah Resuluna dua et, oranın fethine de Allah bizi muvaffak kılsın diyorlardı. Allah Resulü dua ediyordu. Görüyorsunuz ya benim tekrar etmeme lüzum yok. Bizans zamanla öyle yıkılacaktır ki, sahabiyle başlatılan o mücadele, o yol devam edecek. Müslüman Türk'ün Anadolu'daki hakimiyetine kadar ve koca Fatih'in 21-22 yaşındaki Fatih'in, askerin İstanbul surları önüne süreceği ana kadar devam edecekti. Bu oranın fethedilmesiyle de Bizans bütün bütün küçük Asya'dan silinip gidecek. Gidecek O Allah Resulü'nün bu mevzudaki bir işaretini ve müjdesini tasdik edecekti. Ezanı Muhammed'i okundu ama müsaadenizi isteme edeceğim ben. Zaten siz sabırsız bir sabırda bulundunuz. Öyle şeylere sabrettiniz ki onlara sabredilmez. Saatlerden beri beklediniz. Ama ben hadiselere karşı, şu unata karşı ve geleceğe karşı bu reca ifade etmek için aklınıza sığınarak bir iki sahabiden de misal arz etmek istiyorum. Yine bildiğiniz şeyler bunlar. Çok severim o namsız, sansız sahabeyi o İbn-i Hammam'ı Bak, siz de baktığınız zaman zihinlerinize onu çok iyi bilmediğinizi göreceksiniz. Hadiste siyerle iştigal eden kimseler ancak onu tanıyacaklardır. Zira Uhud savaşı olacağına kadar sahabinin çoğu da hep arkada yürüyen, hizmette önde, mükafatta arkada yürüyen, çok çalımlı hizmet görüp fakat kelepirde hep geriye kalan bu sahabinin adını orada duyacaklardır ancak. Allah Resulü bir müjde veriyordu. Bugün kim, sevabını Allah'tan bekleyerek Allah rızası için mücadele ederse cennetin kapıları ona açıktır diyordu. O da bir iki günden beri belki bir şey yeme fırsatını bulamamıştı. Onun için bir ağaca dayanmış elinde bir avuç hurma onları yiyordu. birden kulaklarında bu ses çınladı. Kim bugün sevabını Allah'tan bekleyerek Allah yolunda mücadele eder ve ölürse Cennetin kapıları açık istediğinden girer diyordu. Dudaklarından sahabinin şu sözler döküldü. Bak bak diyordu ve elindeki hurmaları savurdu. Belki birisinin yarısını yemişti, belki yarısı ağzına çıkmıştı. Üzerine de bir tükürük attı. Efema beyne ve beyne en yad yedkhul an yallahul cenne illa an yektulani ha'ula ya Benimle cennete girme arasında şunların eliyle öldürülme mi var dedi ve elindeki hurmaları attı, öldürülünceye kadar savaştı. ''Efe ma beyni ve beyne en edhulel cennete illâ en yeqtüleni hâulâ'î'' Demesi çok önemlidir. Benimle cennet arasında, işte aramızdaki şu kavganın devam etmesinden başka bir şey yoktur diyecek. Elindekilerini atacak Allah'ın inayet ve keremiyle çok değişik görünecek kendini çok değişik anlatacak ve çok değişik ses getirecektir. Rabbim o sesi getirmeye muvaffak etsin Amin. o sesi getiren Ala ibn i Hadrami Halici atını vurduğu zaman Ya Alim Ya Halim, Ya Ali, Ya Azim inna abiduk ve fî sebilika nukatil fejallana sebilen ileyhim. Ey Alim olan Allah Ey Halim olan Allah Ey Ali olan Allah, ey azim olan Allah, biz senin yolunda mücadele, mukatele ediyoruz, senin yolunda kavga veriyoruz, senin yolunda yaka paça oluyoruz. Halic karşıma çıktı, şu körfez karşıma çıktı, bizi onlara ulaştır, kavgamızı devam ettir, mücadelemizi devam ettir. Atını Halic'e vuruyor, bir rivayette kaçanlar divan, divan, devler diye kaçıyorlar. Ve Dicle karşısında Sa'd ibn i ordusunu yine İbn-i Ebi Şeyb'e naklediyor, öbürünü Ebu Nu'aym naklediyordu. Diyor ki, ''Mâ kâne li mu'minin bi illâ biiznillâhi kitâben mu'acca'lâ'' ''Ve mâ kana li nefsin entemûte illâ biiznillâhi kitâben mu'acca'lâ'' ''Hiçbir nefis eceli mevudu gelmeden ölmesi mukadder değildir, ölmez. Herkes eceliyle ölür. Sa'de İbn-i Vakkas bu ayeti okudu, atlarınızı dişleye vurun dedi. Karşı tarafta gözü dönmüş Iraklı, İranlı, daha doğrusu o gün Irak yoktu, irak Acem deniyordu. İranlı kaçıyor ve şöyle diyordu, divan, divan, bunlar dev diyorlardı, bunlar insan değiller diyorlardı. Zira imanla öyle şahlanmış, Allah'a öyle inanmış, Allah'ı öyle tazil ediyor, Dünyayı istihkar ediyorlardı ki Allah vahyin bereketiyle sinelani coşturduğu gibi düşmanları karşısında da onların mehip hale getirmiş işlere korku salıyordu. Bir hadisi şerifte tu bir ra'bi mesirete şehrin'' buyuruyor Allah Resulü. Bir aylık mesafede düşman beni duysa Allah işlerine korku salar. Bunu kafanızın bir yanına koyun ve şunu arz edeyim. Ümmetim Dünyaya tazim ettiği zaman, vahyin bereketinden mahrum kalır. İlhamlar kesilir, maksatları dünya olunca, bedenin altında kalınca, cismaniyet her şey olup ortaya çıkınca ilhamlar kesilir. Sadece midelerinin korultularını konuşurlar. Ve emr-ü bil maruf nehyanil münker yapılmayınca, Mehabet i İslami'ye gider. Yapılınca heybet-i İslami'ye olur. Allah rızası için Hakk'a, hakikata tercümanlık unutulursa kafirler sizden korkmazlar. Siz artık onların nazarında divan değilsiniz, cücelersiniz. Ve bu perspektifle siz hali hazırdaki duruma bakmaya, değerlendirmeye çalışın. Bundan öte denecek çok şey olabilir. Ben sizin başınıza artmış olurum. Zaten kafi derecede yordum. Ve nezih gönüllerinizi rencide etmiş olurum. Allah beni bağışlasın. Sizi istikametten ayırmasın. İhlası ı etem içinde, hayatın en son aşiresine kadar dini mübini İslam'a hizmetle sizleri serfirast kılsın. Amin. Hayatı ve dünyaya ait şeyler istihkara muvaffak eylesin. Zira bir kudsi hadis olarak rivayet edilen bir hadisi şerifte yine buyurulduğu gibi Allah şöyle buyuruyor. Kim dünyaya diyor seni senden ötürü ister arzu eder arkana düşerse sen ondan uzaklaş ve kaç. Kim bana talip olursa sen onu arkadan takip et. Bu önemli hususta zayıf da olsa bir tarafa konarak meseleye bakılmalı ve ben şeyimi sona erdireyim, sözlerimi. Rabbim bu anlayış ve bu şuur içinde dine sahip çıkmaya sizi ve bizi muvaffak eylesin. Amin. İslam'ın izzetini sizlerle temsiler sizi muvaffak kılsın. Amin. Yeryüzünde bir iki asırdan beri zelil yaşayan Müslümanların idbirlerini ikbale çevirsin. Amin. Sefaletin, perişaniyetin, sefahatin en acısını, en kahredicisini her gün zehir zemberek gibi, zakkum gibi yudumlayan yeryüzündeki Müslüman nesilleri sefaletten, sefahatten, zilletten, esaretten, tahakkümden, tegallübden, mezelletten halas eylesin. Amin. İzzeti ile aziz eylesin. Amin. Lillahi tealal الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة خلقه سيدنا وسيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الصالحين من أهل السماوات وأهل القاطين ربوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من رساني يفقه قولي فأفره أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم لا تلهيهم فجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة ويتاء الزكاة يَوْمًا يوما تتقلب فيه القلوب تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ve nurul absarı ve ziya'iha. Ve ale aalihi ve ve Amin ya rahman rahim. Değerli kardeşlerim Allah niyetlerimize derinlik ihsan eylesin. Sonra da amellerimize göre değil, niyetlerimize göre, bize muamelede bulunsun. Niyetlerimizi Peygamber niyeti yapsın. Lütfu Engin'dir. Bu talepte, istekte, son mertebe, bir mertebeye kusva saygısızlık olur mu böyle deysek, ben o saygısızlığı yaptım ve dedim. Allah niyetinizi, niyetimizi, Enbiya'nın niyeti kadar derin yapsın. Ve sonra da, yükü çok ağır, mesuliyeti çok büyük, kendini yığın yığın vazifelerin beklediği çağımızın insanına, bizim insanımıza, şu sizin duygularınız ve düşünceleriniz içinde, alemi İslam'da camileri dolduran, benim serlevha yaptığım ayetin bir üstü فِي Allah اَذِنَ اللّٰهُ turfa ve وَيُتْكَرَ fi هَسْمِهِ idi. İşte ayetle anlatılan, o ayetle anlatılan mekanlar, o mekanlara şeref getiren mekinler, o mekanları şereflendiren insanlar, onları bekleyen yeni yeni bir iş var. Dost bir vefa felek bir rahim devran bi sükun Dert çok, derman yok, düşman kavi talih zebur Dört bir yanda söndürülecek nifak ve çıkak ateşleri yandırmıyor. Hz. Muhammed dünyasının Dörtte üçü karanlıklar içinde bocalayıp duruyor. Nursuz, ışıksız, istikametsiz insanlık sağa sola gelip gidiyor, sağa tosluyor, sola tosluyor. Da bu şerefli mekanlara mekin olabilecek irade insanlarını bekliyor. Ukba, kendisine ait bir sürü çözülmesi gerekli olan meseleleriyle, dünya kendisine ait çözülmesi beklenen bir sürü meseleleriyle, gönüller kendilerine ait çözülmeyi bekleyen meseleleriyle, irade insanlarını bekliyor. Şakası yok bu işin. Bedir'deki çalımla yola çıkılmazsa insan takılır, yolda kalır. Ölürken dahi gülerek işin üzerine gitmezse takılır yolda kalır. Ok yağmurunu bir nisan ayında semadan gelen bağranı rahmet saymıyorsa takılır yolda kalır. Yıldırmayacak kandan irinden deryalar, yıldırmayacak yolların sarklılığı, ne yapalım, talih kader bize gülmedi, yollar yıkıldı, köprüler harap oldu, dolu yağdı, sel oldu, bahçeler bozuldu, bağlar viran oldu. Mazeret değil bunlar. Önemli olan mesele karanlıkta ışık cilvesi göstermek, yoklukta varlık cilvesi göstermek. Allah Celle Celalıhu sizi teyit ediyor ya yetmez mi? Resulullah sizin arkanızda yetmez mi? Ruhaniler sizin arkanızda yetmez mi? Siz bir devirde Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ile beklenen bir cemaatin ikinci bir devirde velilerin yanında beklenen beklenen Bağışlayın, şu anda başka tabir aklıma gelmediği için onunla ifade edeceğim, o cemaatin tam şablonusunuz. Bu size yetmez mi, yetmez mi ki Hz. Muhammed'den bu yana gelen herkes sizi müjdeledi. Deccalın alevlerini söndürecek, küfrü, ilhadı ve inkarı tescüz edecek, Nifakın, şikakın oyununu bozacak, fendini bozacak. Ve şu karanlıklara dur diyecek. Perde perde dünyayı saran karanlıklara dur diyecek. Benim okuduğum ayetten iki ayet hemen arkada. اَوْكَ ظُلُمَاتٍ ف۪ي بَرْبَحْرٍ لُجِّيِّنْ يَغْشَاهُ مَوْجٌ min فَوْقِ مَوْجٍ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ Korkunç bir derya, deryada dalgalar alabildiğini amansız ve imansız ve bir tek dalga kıran yok. Siz elinizdeki yelkenlerinizle bu sonsuz deryada bir yere doğru yelken açmış gidiyorsunuz. Üst üste karanlık, bir bulut, buludun üstünde bir bulut daha. O kadar ki parmağınızı gözünüze götürseniz görmeyecek. İşte birkaç asırdan beri, gelip üst üste yığılan bu karanlıklar onlara adab-ı öğretecek yiğitler bekliyor. Karanlığın kendini bozacak yiğitler bekliyor. Ona yeni, yeni bir yol, yeni bir yöntem öğretecek yiğitler bekliyor. Yolu beklenen o yiğitler, gelin siz olun, siz olun, biz olalım. Allah'ın inayetinden beklenebilir. Uzak değildir. Uzak değildir karıncaya, firavunun sarayını harap ettiren Allah'ın kudretinden. Uzak değildir koskocaman bir nemrudu, bir sinekle, bir mikropla yere seren Allah'ın kudretinden. Uzak değildir çölde bitirdiği bir gülle, bütün çölü, gül bahçesi haline getiren Allah'ın kudretinden. Zaten siz o uzak olmayan şeyin emaresi bulunuyorsunuz. Ama iradelerinizi bir kere daha gözden geçirin. Güçlerinizi bir kere daha bileyin ve gözden geçirin. Sizi bekleyen vazifeler adına bir kere daha hesaplarınızı gözden geçirin. Yeniden bir iş kuruyor gibi. Bu iş adına fizibilitesi yeniden bir kere daha gözden getirin. Ve Allah'ın inayetiyle, Kur'an'ın sözüyle ifade edeyim: "Feshawirhum fil amr, ala Allah. İşi düşünerek, görüşerek, üzerinde müşavereler açarak, meşveret de aydınlığa kavuşturarak, İnceden ince elden geçiriniz. Bir kere de azmetti mi Allah'a tevekkül olunuz. Allah, iman ve Kur'an düşmanlığının hakkından gelecek ve kader sizin yürüdüğünüz yollara su serpecektir. Çokları takılıp kalacaktır. Güçler ve kuvvetler bu maratonda takılıp kalacaktır ama umulmayan kimseler, gidip ipi göğüsleyecektir. Beklenmedik şekilde, çünkü bu iş onun kudretiyle şimdiye kadar hep beklenmedik şekilde zuhur etmiştir. Ben sizin tırmandığınız bu helazonda hav hav ederek arkanızdan tırmanıp dururken kasemle size teminat vereyim bu helazonda o kadar beklenmedi şeyler gördüm. Gözüm açıp bir bir gördüm. Size tarif eden bir bir felekler burcuna çıktım. Melekten merhaba gördüm. Bana hatta nida geldi. Gel ey aşık ki mahremsin. Bura mahlem makamıdır. Seni ehli vefa gördüm. Sizin içinizde çok şey gördüm. Öyle öyle insanlar gördüm ki hak dostlarına, henüz kapak kapakları açılmamıştı. Zarsının üzeri bantlanmış gibi, zarflar içinde size gelen ihsanlara şahit oldum. Sürprizdir her tarafta, çağlayanlar gibi çağlayıp giden şeyler. Dikkatle gözünüzü açsanız, etrafınızda cereyan eden hadiselere baksanız, Dünü bugünle mukayese yapsanız, bu ihsanların çağlayanlar gibi akıp gittiğini siz de göreceksiniz. Görecek, geçmiş sürprizlerin çehresinde, ihsanların çehre çehresinde, biraz daha dişimizi sıkalım. Allah'ın inayetiyle, şu nefse hoş gelmeyen, nahoş şeylere karşı iradenin hakkını vererek dişimizi sıkalım. Ben nefsimizin hoşuna gittiği halde, Allah'ın sevmediği, ülkeye, insanımıza ve dinimize de yararlı olmayan şeylere karşı da yine iradenin hakkını vererek dişimizi sıkalım. Ve dinde bunun adı, mekruhata karşı, mekarihe karşı dişini sıkmak. Dinde bunun adı, sizin sevdiğiniz, cibilliyetiniz itibariyle zaaf gösterdiğiniz, istediğiniz halde Allah'ın istemediği şeylere karşı dişinizi sıkıp dayanmanız. Allah Resulü cevamiül kelimeden deyip izah etmeye çalıştığım mübarek sözlerinden bir tanesinde bunu şöyle ifade buyuruyor. Hucibetin ner bilmek şehavat ve hucbet el cennet bil makarib. Fsadaka Rasulullah. Hala anlayamadık buyuruyor Allah Resulü, Cennet yolu dikenlidir. Cennet, cibiliyetinizin isyan edeceği şeylerle ihate edilmiştir. Fıtratınıza ters şeylerle karşı karşıya kalacaksınız. Soğukta abdest almadan, hiç olmaz yerde namaz kılmaya kadar, en sıcak en uzun günlerde, oroca soğanmadan, Bilmem nerede nasıl maratona kalkmaya kadar canınızın istemediği cibiliyetinize fıtratınıza ters bir sürü işler yollara dizilmiş ve işte bu yol cennet yolu bu dikenli yol cennet yolu ve huffatil cennetü sözüyle anlatıyor. Din yolunda başınıza gelen şeylere katlanacaksınız cennet yolu. Başınızda değirmen taşı çevrilecek, katlanacaksınız. Değirmen taşlarından buğday gibi geçirileceksiniz ama katlanacaksınız. Ambar'a gidecek un diye, yöreye gidecek kepek diye katlanacaksınız. Yer yer savrulacak havaya gideceksiniz ama katlanacaksınız. Fendiniz bozulacak, katlanacaksınız tekerleğinizin önüne taş çıkacak, katlanacaksınız. Tümsekler tümsekleri takip edecek, katlanacaksınız. Katlanacaksınız, zira cennet yolu bu. Eğer o işin başka bir yolu olsaydı, duası yere düşmeyen, ağzından çıkan nalü gibi kelimelerle dua, daha ağzından çıkarken Arş-ı azamı ihtizaza getiren, titreyişe getiren Hazreti Muhammed Mustafa o kolay yolu araştırırdı. Vaka kolayı araştırmıştı. O mübarek cennete, nimetlerinin derinliğinde o mübarek cennete göre çekilen şeyler yine azdır. 30'u uykuda geçen 60 senelik bir hayat sizden isteniyor. Her gün sadece bir saat isteniyor, belli bazı saatlerinizi, dininizi ihyaya tahsis etmeniz isteniyor ve bunun karşılığında size bir ebedi mutluluk vaat ediliyor. Pazarlık budur, pazarlığa canlar kurban olsun. Elin biri sizin elinizse uzattığınız el, öbür taraftan pazarlığa uzanan el Allah'ın elidir ve onu inna allahu eştara minel mu'minina enfusuhum ve amwalahum bi sözüyle Allah ifade etmektedir. Allah sizden satın almak istiyor. Uzatmış elini satın almak istiyor. Elinizi uzatmak uzatmaz mısınız? Böyle bir pazarlığa evet demez misiniz? Böyle bir peylemeye evet demez misiniz? Zararlı çıkacağınızdan endişeniz mi var? Allah'ın sizi aldatacağından endişeniz mi var? Uzatın elinizi! Elimizi uzatırken Allah'ım Canımız ve malımız da bu elimizdedir Veriyoruz onu Zira hiçbir şeyin kararında olmadığı şu dünyada Onları korumak Üstesinden geleceğimiz şeyler değildir Onları sen koru Sen bakileştir ve baki bir surette bize iade ile bu akıllılığın ifadesidir. Akıllılığını rüştünü göstermiş sizler. Bu akıllılığı yapacak, bu güzel, bu carlı ticarete de inşallah iştirak edecektir maşallah. İrade insanları. Ama irade insanlığı yolunda. Hadisin mekarik dediği hoşuna gitmeyen bir türü şey var. Ben müsaadenizle bugün, o dikenli yoldan bir nebze bahisler açacağım, iradenin bir budu da diyebilirsiniz. Ve sonra yine Hz. Muhbir-i Sadık buyuruyor. وَحُفَّتِ bir بِالشَّهَوَاتٍ Cehenneme gelince, onun yolu ve çevresi, şehvetlerle, iştihalarla, şöhretlerle, Makam duygularıyla, mansıp hisleriyle, bedeni arzularla, cismani isteklerle, dünya ile, dünya içinde Allah'a ait olmayan şeylerle, onlar da bu türlü alıp götürücü, götürüp batırıcı girdaptan şeylerle donatılmıştır. Takılır kalırsan kurtulma mümkün değildir. Cehennem yolunda şehvetler vardır. Allah Resulü buyuruyor, cehennem yolunda şöhretler vardır, cehennem yolunda maddi hazlar vardır, cismani zevkler vardır, yeme ve içmekte boğulan insanlar vardır, bedeninin altında kalıp ezilen insanlar vardır, öbür tarafta dikenler vardır, ama o dikenlerin arkasında güller vardır, Beri tarafta güller vardır, ama güllerin arkasında dikenler vardır. Makamlar vardır. Mansıplar vardır. Korkular dal kılıç köşe başlarını tutmuş beklemektedir. Şöhretler dal kılıç selli seyfetmiş yolları tutmuş beklemektedir. Şöhretler dal kılıç yolları tutmuş beklemektedir. Sizi dünyaya çağıracaklar. Size mansıp edecekler. Sizi çeşitli kulüplere davet edecekler. Allah sizi kendine davet ederken bir şey isteyip bir şey verdiği gibi onlar da sizden bir şeyler isteyecek ve karşılığında bir şeyler verecekler. Size dünya verecekler, size profesörlük verecekler, size doçentlik verecekler, size rütbe verecekler, size yıldız verecekler ama kulübe kaydol diyecekler. Yolları kesecekler. Ayağınıza takılacaklar. Bu şeytandan tuzaklara takılıp kaldığınız zaman, takılıp kaldığınız zaman yolu yeniden çevirip cennete döndürmeniz, cenneti bulmanız çok zor olacaktır. وَحُفَّتِ النَّارِ بِالشَّهَوَاتِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mümin... Bilenmiş mü'min, iradesine tam gücünü kazandırmış mü'min, ruh gücüyle serfiraz mü'min, kendini yiğin yiğin vazifenin beklediği bir dönemde, o pısırık bir insan olamaz. Şehvet karşısında rükû eden insan olamaz, şöhrete secde eden insan olamaz, cismi karşısında eğilen insan olamaz, makama mansıba serfiru eden insan olamaz. Karanlık dünya, ışık ordusundan aydınlık bekliyor. Işık ordusu evvela irade bazında aydınlığa ermesi lazım. Evvela kendi kendini aydınlatması lazım. Ne yol cennet yoludur? Hangi yol zehir zemberek cehennem yoludur? Bunları çok iyi tefrik ve temyiz etmesi lazım. Ve sonra kararlı olması lazım. Tefrik ve temyiz etmesi sonra da kararlı olması lazım. Bin bir cefa gelse, bin bir gayrı önünü kesse, bin bir başlayın zehir zembere karşısına dikilse, sarsılmadan yoluna devam edeceğine kararlı olması lazım. Hazreti Sadık'ı masduk gibi. Zira bu ağır vazife, bu çetin vazife, bu yolun şanlı kahramanlarından. Şanlı suvarisinden onun destanıydı ve onun çıkra çıkra her harfine bir damla gözyaşı dökerek vücuda getirmeye çalışmıştım. Şanlı suvari tıpkı atı gibi çatlayıncaya kadar nasıl yolda ve nasıl koştuğunu bilemeden çatlayıncaya kadar koşan şanlı suvari. Saade eder misin mütekellim vahde zamiriyle söyleyeyim şanlı suvarim. Belki Resulullah da sana öyle diyordur. Ama bunun hakkını vermeye çalış. Allah aşkına bunun hakkını vermeye çalış. O ister mekari, yani insanın hoşgörmediği şeyler, insan cibiliyetinin yadırgadığı şeyler, istemediği şeyler, ister onlara karşı, isterse bir insan olarak, kendi arzularına, isteklerine, bilmem ki onun şehveti oldu mu diyemeyeceğim, bilmem ki şöhret arzusu oldu mu, eğer bu arzular onun semti nasutiyetinde kabarma, şişme, köpükleşme durumuna girdiyse şayet Allah Resulü bir el darbesiyle bunların kendini bozmuş ve yoluna devam etmiştir. Ayşe-i Sıddîk'e validemiz buyurur ki, Helâta âleika şeyün aşşedû min yomi uhud uhuttan daha çetin bir gün başına geldi mi yarabîzûlallah? Çünkü anamız sadece onu biliyordu. Çünkü daha evvel Allah Resulünün çektiği şeyler Allah Resulü çekerken o çocuktu. Henüz yemeye o mama diyordu, pepe diyordu. Onları bilmesi mümkün değildi. ''Onun için hel etâ aleyke şey'ûn ev yevmûn eşeddu min yevm-i Uhud'' daha çetin bir güne çarptın mı hiç ya Resulallah? Zira onu görmüştü. Görmüştü Resulullah'ın başının yarıldığı günü. Görmüştü dişinin kırıldığı günü. Görmüştü Allah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. ''Keyfe yuslihu kavmun şedcu nebiyyehûn'' وَكَسَرُوا رَبَعِيَتَهُ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَعِيَتَهُ وَهُوَ اَيَّذْهُ اَيْلَ الْهِدَىٰيَةُ Bir cemaat nasıl kurtuluş eder? nasıl felah bulur ki peygamberlerinin başını yardılar, dişini kırdılar. Oysa ki o onları Allah'a davet ediyordu. Onun bu kadarcık dahi olsun, ben o kadarcık inkisarın ellisini sizin yüzünüze toz toprak gibi savurdum ve çarptım. Inkisarın gönül koymanın bu kadarını dahi Allah istemiyordu. Bu sözler dudaklarından dökülünce Allah şöyle mukabele etti. لَيْسَلَكَ مِنَ لَمْ بِشَيْءٌ اَنْ En عَلَيْهِمْ اَمْ يُعَذِّبَهُمْ Benim aslan peygamberim, o mesele seni çok alakadar etmez. Allah onları azap eder veya affeder. Sene kadar etmez o mesele. Sanki, sanki bana göre olsa, bize olsaydı bu hitap, hitaptı. Yakamızdan tutmaktı, ırgalamaktı. Ama orada Allah yine iltifatla <gülüyor> Şu işten seni kadar eden bir şey yoktur. Allah onları azap eder, veya Allah onları affeder tövbelerini kabul buyurur. Fakat bu iş seni kadar etmez. Ayşe validemiz bunları görmüştü. Bunları gördüğü için "Hal ata aleike yawmun ashad min yawmi Uhud"u O da şöyle diyecekti. "Eşeddü ma laqitu yawmal Aqabe" o كما çok şey gördüm ya Ayşe. en şiddetlisini de Akabe'de gördüm. Siyer bu vakayı anlatırken, vakanın sonunu Taif seyyahatı ve Taif dönüşüyle alakalı gösteriyor. Fakat, vaka efendimizin dilinde anlatılırken, Yevmel Akabe sözüyle işin içine giriliyor. Ve Abdüya Leyl'in oğullarının Yaptığı şeyleri Ayşe'yi Muhtereme Validemize hikaye ediyoruz. Mekke bütün bütün insaf kapılarını bana kapayınca kimse artık yüz vermiyordu. Gittiğim her yerden en tatlı bulduğum şey Hüsnü kabul göstermeyen ekşi bir yüzdü. Onu tazarru ve niyazında ifade edecektir. Ne kadar kırıldı ki o gülden adam. O şekerden, şerbetten adam, o zarafetten adam, o nurdan adam, o ışıktan insan ne kadar kırılmıştı ki kendisine yüz ekşitenler ile aşkı, اَشْكُوا ve وَحُزْنِ اِلَى Allah makamında Kimseye değil Allah'ım halimi sana şikayet ediyor, dağınıklığımı senin önünde saçıp savuruyorum, perişanım. Çağın insanının dediği gibi ''Acizem, zalilem, fakirem, nâtuâlem, el-amancuyem, mededkâhem zıdergâhet ilahi diyordu. Allah'ı insanlara şikayet etmiyordu. Nefsini, mukavemetini, iradesini, ruh gücünü, hadiseler karşısında kendine göre, kendi ölçüleri içinde, bana düşmez öyle demek, tutarlılığını اِنَّمَا اَشْهُ ve hüzni اِلَى Allah makamında Allah'a takdim ediyordu. Halimi sana şikayet ediyorum, dağınıklığımı sana şikayet ediyorum. Hayır ya Resulallah, sen hiç dağılmadın, sen hiç mahzun olmadın, sen hiç düşmedin, sen hiç perişan olmadın, inkişara girmedin, Belki söylediğin şeyler bizim halimiz ve bizim hissimizin tercümanıydı. Mekke teveccüh kapılarını kapamıştı. Canı sıkıldığında iki kapıya müracaat ediyordu. Biri hidayeti erkenden gözünü açmış. Erkenden doğmuş manasına gelen Hatice Tülkübra. O bir güneş gibi uful etmişti. Başına taş toprak saçılınca, İlset'in sekizinci senesinden sonra bir aralık Hadice'nin hüzün esen kapısına doğru bakmış. Gayrı bana kim teselli verecek demiş. İlleviz ve bir yetim gibi boynunu bükmüştür. Siz isterseniz Duh'a suresinde elem yecit seyyetimen Feava, ona göre tevil edebilirsiniz. Ve diğer kapı, diğer kapı. Hazreti Ebu Bekir, Ebu Kuafya vakasında dediği gibi, ne kadar arz ederdim Ebu Talib'in hidayet vermesini. Ayağına dikenler batınca amcam derinlerdi. Ebu Talib'in evine giderdi. Onu yürekten, mert ve cesurca Abdülmuttalip oğullarına hassesini duyardı. Git evladım, yapacağını yap, seninle beraberim derdi. Bu perde de kapanmıştı. Ebu Talib de ölmüştü. İki kapıya gidiyor. Bana teselli diyordu insanlar arasında. Hasbihal ediyordu. İçini döküyordu. Dertten anlayan insanlardı. Mevlana bunu dile getirirken, sine kahem, şerha, şerha esfirak. Tabi şerhi derdi istiyak. Parça parça olmuş sine isterim ki, ben istiyak derdim onu açayım. Sinesi parça parça olmayanlar, ben derdimi açsam da derd anlamazlar ki. Parça parça sine isterim. Sine isterim ki derdimi şerh edeyim. Yoksa o Allah'a tevekkül etmişti. Allah'a güvenmiş ve Allah'a dayanmıştı. Allah her kapıyı kapatıyor ve tevekkülde onu, ona yeni derinlikler kazandırıyor. Ama insan olarak diyorum, insan olarak Mekke'nin zaten bütün kapıları kapalıydı. İki kapı onunla hasbihal ediyordu. Gel hele öyle fikir teatisinde bulunalım diyorlardı. Oysaki o oyun da bitmiş. oyunun sahnesinin perdesi de kapanmıştı. Ve Allah Resulü son bir burkuntu ve inkisar içinde Ebu Talib'in kapısına da baktı bana çok dokunu. Başından dökülen belalar karşısında dolu gibi yağan belalar karşısında Ma asdaama vecettü fıktuk ya am Ne kadar da yokluğunu çabuk hissettirdin. Aa amcacığım diyecekti. Evet, bugün Kur'an'ın dediği gibi bugün onun yolunun dediği gibi bugün onun getirdiği ruhun ve mananın dediği gibi Ma asdaama vecettü fıktuk amm, ne kadar da yokluğunu çabuk hissettirdin. Onun için insanlar arasında başka kapı arayacaktı. Ve Ayşe validemize bunu anlatıyoruz. Benu Abdialil diyorlar. Abdialil'in oğulları. Taleksizlik bu ya. Resul Ekrem, Sema'nın bilmecesiyle kapıların önüne gidecek. Ve bir kaneviçe dantela inceliği içinde, hakikatlar onların gözlerinin önüne serecek. Ve aldığı cevap, birisi tarafından şöyle, öbürü tarafından şöyle, öbürü tarafından da şöyle olacaktı. Biri şöyle diyecekti. اَنَا اَسْرِقُ ka'bati, الْكَعْبَةِ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِشَيْءٍ Minel الْوَحْيَ اَوْ مِنَ risale. Ben Kabe'nin örtülerini çalarım, eğer sen peygamberlikten bir şeyle gelmiş isen. Nerede peygamberlik, nerede sen? Kabe'nin hırsızı olayım, sen peygamber değilsin, diyecekti. Peygamber şerefi, peygamber onuru, meleklerin önünde mum yaktığı onur, Cibril'in önünde perdadarlık yaptığı onur ve şeref, o şerefe ruhlarımız feda olsun, o şeref çölde bir bedevinin karşısında semanın dantelesini onun önünde şerh ediyor. Ve hoşamaz kalkıp diyor ki: "Ene esriku ziyabel Ka'beti. İn kum ta'jite Sen peygamberlikten bir mesajla gelmişsen ben Kabe'nin hırsızı olayım. Herhangi bir evin bir şahsın değil. Hırsızlığın en adisi. En adi hırsız olayını. O bürü şöyle diyecekti: Talihsizlik bu ya. La ataklamu بعد مججس مججسك هذا كلمة Eğer sen peygambersen bundan sonra ben seninle bir kelime nasıl konuşayım ki konuşamam? Çünkü sen peygambersin, haşa burnun büyük senin. Biz küçük insanlarız diyecek. Söyleyecek, arkaya kaykılacak, kahkaha atacak, alaya mahsus, kendi durumunu görmeyecek, haşa aklı sıra Allah ile alay edecek. Üçüncü kardeş de şöyle diyecek, Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem Allah aciz mi senden başka kimseyi bulamadı mı seni peygamber gönderdi diyecek. Estağfurullah. Zerrati vücudumuz adedince estağfurullah. Estağfurullah ya Resulullah. Ben şu 52 senelik hayatımda rüyalarımda dahi böyle bir saygısızlığı röyalarıma misafir etmedim. Estağfurullah ya Resulullah. Estağfurullah ya Resulullah. Estağfurullah. Ve onuru rencide olmuş Allah Resulü. Oradan öyle bir geriye dönüş dönecek ki, yüzün içinde, tasa içinde, Ayşe Validemize anlatıyor. Karın üstü e gelmiştim diyor, kaç kilometre olduğunu tam tahmin edemiyorum ama ihtimal birkaç saatte ancak alınabilirdi. Birkaç saatlik süre, süre içinde başından aşağıya şakır şakır kanlar akıyordu, çünkü öyle demekle kalmamış. Bütün yaramaz çocukların üzerine salmışlardı. Belki şu Mecnur'u taşlayın demişlerdi. Şu kâhine taş yağdırın demişlerdi. O oh, neye uğradığını bilemedi. Bilseydi de yine gidecekti. Bilseydi yine gidecekti. Çünkü bu dünyanın böyle olduğunu biliyordu. Biseki Saniye'nin sekizinci senesi. Semalara kaldırıldığında bu dünyanın böyle olduğunu biliyordu. Ama cennet onun gözlerini kamaştıramamıştı. Belki dur diyenler olmuştu. Hazreti İdris gibi. ورفعناه مكانا عليا وذكر في الكتاب إدريس İdris'i de hatırla. O siddik birine bildi ve biz onu makamların en şeysine yükselttik resul Ekrem, her peygamberi Kıpta'ya sevk edecek makamların en yükseğine yükselmiştir. Orada kendisine cennet vaat edilirken, huliler, gılmanlar yollara dökülürken, tıpkı Medine'ye girerken, tel albedru aleyna vilseniyatil veda dedikleri gibi, bu defa defi dönmeleyi melekler vurup hoş geldin ya Resulallah derken, gözü kamaşmamıştı. Dönüp buruk buruk bir yeryüzüne bakmıştı. Benimkiler orada ben oraya dönmeliyim demişti. Ve size çok tekrar etmişimdir. Büyük üyeli Abdülkurdus ben Allah'a yemin ediyorum ki Hz. Muhammed'in ulaştığı o makama yükselseydim vallahi billahi tallahi geriye dönmezdim diyecektim. Ama o geriye dönmüş. Ne dedim size? Karmis Ali'be kadar gözü bir şey görmeden koşa koşa gelmişti. Ayaklarından kanlar akıyordu. Ayağından akan kanı bile sonra o Kadir Şina sahabi onu idrak edince o kanı bile yere dökmüyordu. Bedir'de onu alıp yüzüne, gözlerine sürüyorlardı. Belki o müsaadeseydi içeceklerdi kokladıkları zaman zaten, mis gibi kokuduğuna, koktuğuna şahit oluyorlardı. Ama o yolları ama ıslata ıslata gelmişti, karni salime kadar. Mahsundu. Gözünün önünde bir kere daha belki orada, bu Talib'in hüzünle kapanan kapısı, Hatice'nin hüzünle kapanan kapısı bir kere daha tüllendi. Akabe'nin veya Taif'in hüzünle kapanan kapısı da türleniyordu, çetindi, cennet yoluydu, dikenliydi, ama o göğüslemeye hazırdı. Bu mevzuda kararlıydı. Cehennem bile karşısına çıksa onu da aşımaya Allah'ın inayet ve keremiyle kararlıydı. Fakat hüzünlü bir gönüldü. Bazen objektif olamıyorum, beni bağışlayın. Biri küfür ve talalet hesabına hatta başka hesapla bir kitmirin gönlünü kırınca bile öyle içimize geliyor ki şurada adi bir gönül kırıldı. Şu caminin önünde kırılan bir testi kadar bile değeri yoktur. Ama bir gönüldür ya Rabbi. Kırdılar yine. Diyorsun, diyorsun ve semanın dilinin çözülmesini ve hemen buna cevap verilmesini bekliyorsun. Kırılan kimin gönlüydü? Karnısı alibe kadar arkasına bakmadan koşan kimdi? Gözünden kanlı yaş yerine, vücudundan kan akıtarak koşan kimdi? Ve ne için bunlara katlanıyordu? İnsanlık için. Onun için rahatın bütün yolları açıktı. Hüzurun, saadetin. Mutluluğun yolları ve sarayları açıktı. Ama o senin için güller içinde bu dikenli yola girmişti. Huzuru imanının verdiği itmi inanma. Belki hepimizden çok daha ilerideydi, çok daha coşkundu. Ama cismaniyeti, maddiyati itibariyle ve bir de sunduğu mesajlar hüsnü kabul görmediğinden dolayı Kalbi hüzün içindeydi. Başında neden sonra bir buludun kendisine gölge ettiğini hissetti? Bu gölge, kıyamete kadar bizim de başımızda ve sayasını bizden eksik etmesin. Bu onun gölgesi gibi hayatında hep onu takip etti. Sadece Garihirada karşısına dikilip ikra bismi bekkal dedi, halak demekle dostluk kurmadı. Ve bu dostlukla kalmadı. Çocukluğunda bile düğüne giderken karşısına çıktı, göz kapaklarının üzerine oturttu. Sen düğüne gitmek için yaratılmadın dedi. Ve bir gece takıldı, tuttu onu bir yerde. Öyle bir gölgeydi. Belki varlığın en aydınıydı. Ama Resulullah'tan ayrılmayan adeta onun kardeşi, dostu, yoldaşı ve ayrılmaması cihetiyle de gölgesi olmuştur. 20-25 yaşında Kabe'nin tamiri esnasında Allah Resulü omuzunda taş taşıyor ve taşlar canımızdan daha artık mübarek de yaralar meydana getiriyor. Amca Hazreti Abbas duyuyor, duygulanıyor. Yeğenim diyor, etekliğinin bir parçasını omuzuna koy. Koy da diyor, taşlar omuzunu acıtmasın. Etekliğini omuzuna koyunca vücudunun açılmaması gerekli olan bir kısım yerleri açılıyor. Ve bir de bakıyorlar ki sırt üstü düştü, bayıldı ve gözlerini yukarılara doğru dikti. Yine gölgesi arkasındaydı. Cibril gözüne görünmüştü. Asakın sen açılmak için yaratılmış bir insan değilsin diyordu. Ve işte karnı salipte yine başın üzerine tahtını kurmuş oturan Cibril hiç bırakmamıştı onu. Kad semia qawla qawmik. Kad semia Allahu qawla qawmik. Kur'an'da da kad semia <Sessizlik> Allah var. Kad <Sessizlik> Allah. Allah eşinden ötürü seninle mücadele eden kadının sözünü işitti manasına. Bir cüzün bir surenin başı. Ama bu Cibril'in sözü. Kad sem'a kavm kavlaka ve ma raddu alek ve haza malikul cibad yani fa'mur ma Allah şu cemaatin sana ne dediklerini duydu sizin şu içinizi delen, delik teşik eden sözler var ya Kabe'nin örtüsünü çalayım seninle gayri bir kelime artık konuşamam ben ve Allah senden başkasını bulamadı mı? Allah bu sözleri duydu. Ve sana yaptıkları mukabeleyi de işitti, gördü. Ve işte dağlara mehkel melek. Ne artı ediyorsan emret. Ve melek edeple geride duruyor. Cibril tanıttıktan sonra melek edeple duruyor. Ona karşı edepsizlerin sağır kulakları çınlasın. Kör gözlerine sokulsun duymayan vicdanlarına Allah duyarlılık ihsali Dağlara müekkel melek, onları azametiyle temsil eden, onların tesbihlerini Allah'a sunan ve ister onları yerinden kaldıracak olan bir melek, müthiş bir melek, kavi bir melek, kavi ve aziz bir melek, Cibrinin tanıtmadık tanıtmasından sonra ancak bir adım ileriye atıyor. Nám katse miya kaula qomka, wama rduu alayka, yar Resulullah. Allah evet ya Resulullah. Kavminin sana dediği ettiği şeyleri ve sana verdikleri cevabı duydu. Ben dağlara mek gelmeliyim. Tuttu mu kaldırır başlarına korum. Yeri yaşanmaz hale getiririm. Allah'ın inayetiyle şak şak eder, belalar kuşkırtırır. Kalbinde hüzün vardı. Ve kalbi hüzünle buruluydu, buruktu. Ama buna rağmen o gerçek üzüntüyü, gerçek endişeyi meleğin böyle demesinden sonra duydu. İlkildi ve hemen sözü yetiştirdi. Asıl düşüncesini ortaya koydu. Bel ercu. اَنْ Allah'u اللّٰهُ مِنْ اَزْلَابِهِمْ مَنْ Hayır, belki Allah'tan umuyor ve bekliyorum. Bana şu kötülükleri yapanların, bunların olsun, sulbünden kendisine ibadet eden birini çıkarsın ve kendisine kutluk yapsınlar. Bunlar bana taş yağdırdılar. Bunlar bana tükürük attılar. Başıma toz toprak saçtılar. Beni kanter içinde bıraktılar. Ama ben onlara karşı, onlar kendilerine göre iş yaptılar. İşin bana göresi, bencesi şudur. Ben Allah'ın engin rahmetinden bekliyorum. Bekliyorum Allah'ın engin rahmetinden. Onların sulbünden bilmem kaç sene sonra olsun. Bir adam çıkarsın da o adam Allah'a iman etmiş olsun. Sadrının sinesinin genişliğini görüyor musunuz? Başınıza bir mümin bile taşsa bilmem sizin için bir şey demeyeceğim de ben öyle düşünür müyüm diye hep düşünüp durdum. Yer yer iman ve Kur'an düşmanlarını Allah'a havale ederken bu havale etmenin arkasında ilahi kudretin onları tutup ırgalayacağını da hesaba katarak yine Allah'a havale ettik. Ama Allah Resulü öyle düşünmüyor. Hayır helak olmalarını istemiyorum. Benim istediğim şey şudur. Yani şu anda benim dediklerim üstü kabul görecekse, kabul edilecekse istediğim şey şudur. Bilmem kaç sene sonra dahi olsa, bunların soyundan Allah'a iman eden bir insan çıkacaksa hayır Allah'ım, hayır bunları helak etme diyecektir. Anlıyor musunuz Sadrın Sine'nin genişliği? Ayşe validemize dert yanıyor. Cennet yolunda maraton. Kaçta kaçına maruz kaldınız? Vaka kendi ülkemizde paraya yaşadınız. Hakka ve hakikate giden kapıları kapalı buldunuz. Yürümeniz gerekli olan yollar yer yer yıkık olarak karşınıza çıktı. Köprüler harap olmuş, turap olmuş buldunuz. Fakat rica ederim bu büyük ve uzun maratonda Sadece ben bir fasıl arz ettim size. Bunun kaçta kaçına maruz kaldınız cennet yolunda. O yol böyle. O yolu başka türlü düşünmek mümkün değil. İşte yine bu da ittifakla rivayet edilendi. İttifakla rivayet Buhari Müslim'in omuz omuza verip rivayet ettiği şey demektir. Yine böyle ittifaklı bir rivayeti İbn-i Mes'ud Hazreti Muhammed Mektebi'nin en şanlı ilklerden en namlı talebesi o evin evladı gibi o hanenin sadık bendesi gibi efendimize hiç ayrılmayan insan diyor ki ke anni anzuru ila rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem yahki nabiyen min el anbiya derbe kavmu fe ademuhu fakat yemesin. Fakat yemesin. Fakat yemesin. Fakat yemesin. Fakat yemesin. Fakat yemesin. Fakat yemesin. Fakat yemesin. Fakat yemesin. Fakat